Ev biraz daha konuşalım. Ramazandan hariç birik bulamıyorum. Belki işleri üstülen var ama birkaç kelime fazla konuşalım. Belki burada terliyorsun ama yarın yarınki kıyamette gökten güneşinecek insanların beyni üstüne Beyinler kafatasında kaynayacak. O vakit terlemezsin. Burada terleyenler. Allah için terleyenler. Allah razı olsun. Allah için ağlayanlar orada ağlamaz. Burada gülenler orada çok ağlayacaklar. Bakın Allah için ağlayanlar orada ağlamayacaklar. Buraları terleyenler hak için o da terlemeyecek. Arşın gölgesinde Hz. Muhammed'in civarında isyan olacaktır. Ve Resul-i Ekrem'in o muhterem peygamberin kendi eliyle Abu Kefser'den nuş edecektir. Şimdi bir susun oldu bak göreceksin. Suyun kıymetini bileceksin şimdi. Allah sana bildiriyor. Yemenin, içmenin, suyun kıymetini bildiriyor Allah sana. başka günü açız böyle işte. Kıyamet gününde. Ancak oruçtanlar Hz. Allah'ın sofrasında bulunacaklar. Allah Allah. Resulullah'ın sofrasında. Arşın altında. Hatta bir kısım kimseler gizli olarak götürülür cennete de, cennetin kapılarına vardıkları da kıtta hazin sorar onlara. Siz nasıl geldiniz buraya? Biz dünyada Cenab-ı Hakk'a gizli yuvaredik. Allah bizi gizli getirdi bu yediyce. <Gülüyor> de. onlar için mi bu? Senin işin bu müjde.